Elhamdülillahi ala Muhammed ve ve Biliyorsunuz geçen dersimizde 63. ayet-i kerime ile birlikte başlayan Rahman'ın kullarının niteliklerini sayan ayet-i kerimeler okuduk. Onları anlamaya gayret ettik. Bu nitelikleri bugünkü dersimizin başını teşkil eden 73. ayet-i kerime ile de devam ediyor. Diğer ayet-i kerimelerle de arkası gelecek. Estaizu billah vellezine yani o Rahman'ın kulları ki Rahman'ın o iyi kulları ki İzâ zükkirû bi âyâti rabbihim kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında lem yahiru alayha summan ve umyana O ayetlere karşı <gülüyor> sağır ve kör kesilmezler. O ayetleri duymamış gibi görmemiş gibi hareket etmezler. Şimdi burada aslında Kur'an-ı Kerim ayetleri için gözün zikredilmesi söz konusu olmamalı. Çünkü Kur'an ayetleri işitilir. İşitildiği zaman akledilir. Ona karşı kişi ne yapacaksa kararını verir ve yapar. Ya itaat eder. İstenen budur. Ya maazallah isyan eder. Peki sağır ve kör kesilmezler denilerek neden gözden bahsedildi? İki sebebi olabilir Allahu Alem. Birincisi Kur'an'ın ayetlerinin ilk muhatabı elbette ki Kulaklarımızdır. Kulaklarımızla işitiriz yani bu ayetleri. Fakat kulaklarımızla işittiğimiz bu ayetlerin bir özelliği olur. Özelliği vardır. Nedir o? Evvela kalbin basiretini açar. Bunlara iyice kulak verildiği takdirde kalp gözü açılır. Esasen asıl görme de budur. Çünkü Cenab-ı Allah bir başka ayet-i kerimede ne buyuruyor? فَاِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ وَلَاكِنْ تَعْمَ Şüphesiz kör olan gözler değildir. Gözler kör olmaz. Asıl gözlük, asıl körlük kalplerde bulunan gözlerin körlüğüdür. Asıl onlar kör olur. Kalbin basireti Gözün basiretini de açar. Kalbin basiret gözü açıksa, kalp gözü açıksa, insanın baş gözü de eşyanın hakikatini daha iyi görür. Güzel midir, çirkin midir, iyi midir, kötü müdür vesaire. O halde burada Kur'an ayetlerinin işitilmesi halinde, Onlara karşı sağır kesilmek sadece dolayısıyla arkasından kör olmayı da gerektiriyor. Tıpkı kulakların açık olması, dinlemesinin önce kalbin basiretini sonra da gözün basiretini doğru görmesini, sağlıklı görmesini etkilediği gibi etkiler. Biri bu. İkincisi, yani neden gözün bir hastalığı olan kör olmaktan bahsedildi? Çünkü Allah'ın esasen kevni ayetleri gözle görülen ayetlerdir. Kur'an ayetleri de ağırlıklı olarak kulakla işitilen ayetlerdir. Kevni ayetler, kainattaki ayetleri biz Gözlerimizle görürüz. Ve gözlerimizle gördüğümüz bu ayetleri birisi bize daha da açıklarsa ne yaparız? Onları kulaklarımızla pekiştiririz gördüğümüz. Kendi ayetlerin böyle bir özelliği var. O halde acaba burada Rabbimizin ayetleri kendilerine hatırlatıldığı vakit Kur'an ayetlerine sahır kesilmezler. Kevni ayetlere karşı da kör kesilmezler. Manası da olma ihtimali var mıdır? Allah-u Alem vardır. Yani ben bu manadadır diye kesin bir ifadeyle iddia etmiyorum. Doğrusunu isterseniz bu ikinci manaya gelme ihtimaliyle alakalı bir yerde bir şey okuduğumu da hatırlamıyorum. Görmüş olsaydık işimiz kolaydı derdi ki filan söyledi. Mesuliyet benden giderdi. Bu kolaydır. Kolaydır. Gerçekten insan bir söz söyledi mi onun beraberinde bir mesuliyeti var. Dolayısıyla doğrusunu isterseniz ben illa bu mağnaya da gelir diye kesin konuşmak yapabileceğim bir iş değildir. Bunu yapamayız. Ama acaba diyorum böyle bir ihtimal de olabilir mi? ...olabilir diye bir ihtimal var. Benim kanaatimce. Allah-u Alem. Şimdi... ...bu ayet-i kerimenin... ...birinci bölümü... ...bütün insanları ilgilendirir. Rablerinin ayetleri kendilerine hatırlatıldığında... ...bölümü... ...herkes için bir hatırlatmadır. Mümini de, kafiri de, iman edeni de... Nide. Kafir olanı da. Ama ikinci kısmı sadece kafirlerin işidir. Tersi müminlerin özelliğidir. Yani o ayetlere karşı sağır ve kör kesilmezler. Sağır ve kör kesilmek kimin özelliğidir? Allah'ın ayetlerine karşı, Rahman'ın ayetlerine karşı kafirlerin işidir. Müminler ise Rablerinin ayetleri kendilerine hatırlatıldığı zaman çeşitli Kur'an-ı Kerim ayetlerinden anladığımıza göre e, Semihna ve Atana derler Fekarrusucceden ve bukiye ayeti kerimesine göre Meryem suresindeki Rablerin ayetlerini hatırladıkları ve e, hatırlatıldığı zaman ağlayarak secdeye kapanırlar gibi müminlerin de Allah'ın ayetlerine karşı itaat, teslimiyet ve kabuldür. Müminlerin Allah'ın ayetlerine karşı durmaları, onlara karşı haşa inatlaşmaları mevzu bahis değildir. Bu müminler Rablerinin ayetleri kendilerine hatırlatıldığı vakit insanların vak'asına bakarlar. Onu ibretle değerlendirirler. İyi insanlar görürler Onlara özenirler, kötü insanlar görürler, onlardan olmadıkları için Allah'a hamd ederler. Kendi soylarından gelecekleri, düşündükleri vakitte bu şekilde hareket ederler, ona göre dualarını yaparlar. Onun için, kendileri için de soyundan gelecekleri için de. Ayet-i Kerime 74. Ayet-i Kerime'nin şöyle buyurduğunu görüyoruz. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا <اَعْيُنَ> Ve o Rahman'ın kulları ki onlar Rabbimiz bize eşlerimizden, soyumuzdan gelenlerden bize göz aydınlığı olacak... Armağanlar ver, evlatlar ver, torunlar ver. Soysop ver. Ve جعلna lilmuttakine imama. Ve bizi takva sahiplerine önderler. Önderlik istenecekse bu alanda istensin. Ne güzel. Muttakilerin önde gideni yap bizleri. Onlara önder olalım. Onları güzelliklere çağıralım, iyiliklere çağıralım, takvaya çağıralım. Kısacası Allah'ın işaret ettiği sırat-ı müstakime ve bu sırat-ı müstakimin bütün şubelerde hep çağıranlar uyanır. Örnek istedikleri zaman, arkasından gidilmek gidilecek birisi aradıkları zaman biz olalım diye... Bu aynı bunda bakın çok büyük bir yükseklik talebi, makam talebidir bu. Allahü Teala'dır. ama öyle dünyevi bir özelliği olmayan bir makamdır bu. <gülüyor> Aksine ukrevi yüceliği, yüceliği olan bir makam talebidir. Rabbimiz bizleri müttakilere önder kıl. Takva sahiplerine önder kıl. Müslüman, mümin, kendine ait kendinde bir şey görmeyendir. Biz güzellik olarak neye sahipsek Allah'tan bilmeliyiz. Nimet olarak neye sahipsek O'nun lütfu ve ihsanı olarak görmeli ve kabul etmeliyiz. Aksi takdirde bunu ben yaptım, ben ettim der arkasından Allah'a karşı bencillik davasında bulunuruz da farkında olmayız. Na'ud bilal. On için biz hayır namına neye sahipsek Allah lütfetti de onun için sahibiz. Değil mi? Cennette bile müminlerin duası bu manada olacak diyeceğiz ki Allah nasip eder de girersek inşallah. Elhamdülillahi'llezî <Sessizlik> hedânâ Bizi bu hidayet yoluna ileten Allah'a hamdü senâlar. Eğer Allah bize bu güzel hidayet yollarını göstermemiş olsaydı biz kendiliğimizden bu hidayet yolunu bulamazdık. Öyle değil mi? Öyle. Hidayetin iki tane temel aracı var. Birisi risalet, diğeri fıtrat. Değil mi? Risalet de olun, fıtrat da olun. Bu fıtratı risaletin istikametinde kullanma ilhamı da ondan. Onun için elhamdülillahi lezî hedâna lihâza diyor diyeceğiz inşallah. Bizi bu güzelliklere ileten, hidayet eyleyen Allah'a hamd olsun. O bizi bu güzelliklere iletmemiş, bunların yolunu göstermemiş, bunlara hidayet etmemiş olsaydı biz bu yolu kendiliğimizden bulamazdık. O halde enaniyetten sıyrılmanın Birinci yolu ve aynı zamanda teminatı nedir? Sahip olduğun bütün nimetleri Allah'tan bilmekten başlayacaksın. Ne nimetin varsa üzerinde Allah'tan bitti. Kendinde bir varlık göremezsin. aniyetini ortaya koyamazsın. Bencillik yapamazsın. Kibirliğin olmaz. İhlasın bozulmaz. Şu olmaz, bu olmaz. Bütün menfiyattan kurtulmanın belki menfi hallerden duygulardan zihniyetlerden kurtulmanın en kolay en kestirme yolu her bir lütuf ve nimet için haza min fadli Rabbim diye bu Rabbim'in lütfundandır Rabbim lütf etti onun için ben sahibim ben kazandım ben ettim ben öğrendim ben öğrettim bu başarıları ben yaptım. Ben gerçekleştirdim. E ondan sonra nefsin firavunlaşır. Şu nehirler de benim altımdan aktığı için, Mısır mülkü de benim olduğu için, ben sizin Rabbinizim demek firavunluğuna kadar gider. Oraya kadar gider. Siz benim mısınız? benim emrettiğimi yapacaksınız. Böyle. Fransız İhtilali ne kadar kralların, derebeylerin Avrupa'da söyledikleri buydu. Kanun benim diyorlardı. Ya şeriat benim diyorlardı. Şeriat benim. Şimdi yangına körükle gitmek var ya, Batı'nın başına gelen aslında budur. Batı'nın bütün fikir ve siyaset tarihi, felsefe tarihi, düşünce tarihi... ...yangına körükle gitmek veya bir yangından kaçıp daha beterine tutulmak. Doludan kaçıp, yağmurdan kaçıp doluya tutulmaktır. Ne ettiler? Ya biz kral, kral bize tanrılık yapamaz istemiyoruz biz bunları. Demokrasiyi getirelim dediler parlamenter sayısınca ilah getirdiler. Bir yetmiyordu, 400 oldu, 500 oldu, ne kadar olduysa oldu. Yaptılar. Mesela bu değil ki. Mesela 400ümüzün de, 500 yüzümüzün de, 5 milyonumuzun da, yani beşeriyetin tamamının da, hayır namına neye sahipse ve neye sahip olabilecekse. Ancak Allah'ın hidayetine tabi olmak suretiyle sahip olacağına inanmasıdır. İşin esası buradan başlar. Yoksa kralı yıktınız kaldırdınız krallığı. niye kaldırdınız? Şundan şundan şundan dolayı doğru hepsi doğru. Bütün gerekçelerinin doğru olduğunu farz edelim. Peki bunları niye getirdiniz? bu rejimleri bu sistemleri niye getirdiniz farkı ne kral diyordu ki kanun benim ben tanrının bana verdiği kutsallıkla konuşuyorum dolayısıyla kilisenin bana verdiği yetkileri kullanıyorum vesaire vesaire falan filan o şekilde kendisini yanılmaz olarak lanse ediyordu kabul ediyorlardı insanlarda kabul ediyorlar şey diyorlar. bunlar ne diyorlar tanrı adına hükmetmiyorlar doğru Kendilerini tanrılaştırıyorlar İslam noktayı nazarından. işin değerlendirmesi budur. Budur. Allah'ın hükmüyle hükmetmek imkanı varken o imkanı bir kenara bırakıp ben de kanun koyarım iddiasıyla ortaya çıkmak Allah'ın hakkını kullanmak iddiasında olmaktır. Kral hiç olmasa mertçe bunu söylüyordu. Bunlar biz halk adına yapıyoruz. Nereden halk adına? Bana sormakla bilmem ne etmekle bu o kadar kolay değil yani. Dolayısıyla bütün mesele ha, İslam'da şura ile karıştırmamak lazım. Açık nas olmayan yerlerde Müslüman devletin yöneticisi veya yöneticileri elbette bir hususu halka da sorar, bilenlere de sorar, aklı erenlere de sorar. Yani istişareyi daraltabilir de Genişletebilir de ihtiyaca binaen o ayrı bir konudur. Meselemiz yani güncel konularla irtibatlandırarak konuşmuyorum. O şekilde de irtibatlandırmaya gerek yok. Kastettiğim şu, bizatihi sistemlerin kendileri ve felsefeleridir. İslam noktayı nazarından bütün beşeri sistemlerin kanun koyma felsefeleri, şeriat yapma felsefeleri kesinlikle İslam'la, bağdaşır bir felsefe veya bir anlayış değildir. Aksine taban tabana İslam'a zıt ve İslam'a aykırıdır. Onun için müttakilere önder olmaktan geldik. Oradan bahsediyorduk. Muttakilere bizleri önderler kıl diyerek ne yapıyorlar? Dualarını bitiriyorlar. Dua burada ve Rahmani diye ayetin başladığı yerden Buraya kadar nitelikler ve onların duaları, ondan sonra hem güzellikleri var, nitelikleri var, duaları var. Peki bunların karşılığı ne olacak? Allahü Teala bunlara nasıl muamele yapacak? Rahman'ın kulları iyi oldu, iyidir. İyiliğin karşılığını Allahü Teala'dan başka kimse mükafatlamaz. Dünya tarihinde hiçbir sistem, hiçbir kimseyi yaptığı iyiliklerde dolayısıyla mükafatlandırmış değildir. Ne kadar iyiliğin varsa ben hepsinin mükafatını vereceğim. Hangi devletin gücü buna yeter? Mümkün değil. Birebir karşılığını bile veremez. Onda birinin yaptığı iyilikler karşılığını bile veremezler. Veremezler. İyiliklerin ne oldukları üzerinde anlaştıklarını farz etsek bile. Niçin? Çünkü Allah gamidir. Kullar fakir ve muhtaçtır. İyiliklerin mükafatını vermek sadece Allahü Teala'ya mahsustur. Men jâe bil Allah'u <gülüyor> Allah Vellahu yudaifu limen yaşa diye buyurur diyor abicam. Kim bir iyilikle gelirse ona on misli verilir. Yerine göre yedi yüz misli yerine göre Allah dilediği kadar dilediğine kat kat verir. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Veylul <gülüyor> لِمَنْ غَلَبَتْ اَحَادُهُ اَشَرَاتِي اَوْكَبَّا Yani birerleri, birer birer kazandığı kötülükleri, onar onar kazandığı hasenatta galip gelen, yani daha fazla gelenin vay haline. Bir hasene on misliyle. Bir iyilik yapıyorsun on. Onu geçmek için on bir tane kötülük yapman lazım. Ya bir iyiliğin karşılığında en az on kat mükafat alıyorsun. Kötülüklerinle buna baskın geleceksen, artık sen de hayat yok gerçekten ya. Yani. Onun için Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem birer birer kazandığı günahları onar onar en az kazandığı iyiliklerinden daha fazla gelenin vay haline gerçekten de yazıklar olsun böyle bir kimse. Ya. Gerçekten bu büyük bir metmahlıktır. Büyük bir metmahlıktır. İşte bu gibi kimseler yani müttakilere önder olmayı talep edecek kadar Allahü Teala'nın kendilerine lütuf ve ihsanda bulunduğu, müttakilerin önlerine geçirdiği ve müttakileri de arkasından yürüttüğü o kimselerle birlikte ne olur? Mükafatları Ulaike yüczevnel hurfete bime sabaruhu. Enteresan. İşte onlara sabretmeleri karşılığında o büyük köşklerle mükafatlar verilir. Büyük köşklerle mükafatlandırılırlar. Ve yulekkavne fiha tahiyyete ve selâbâ. Ve orada onlara esenlik dilekleri de bulunulur ve selamlar verilir. Kimler? Melekler. Vel maleikatu yadkhuluna alayhim Allah Allah. Ve melekler onların üzerlerine her bir kapıdan girerler. Selam olsun sizlere. Siz ne iyi oldunuz, ne iyiydiniz. Haydi bu cennetlere ebedi kalmak üzere giriniz. Selamlar bunlar. Dolayısıyla iyilikler Allah-u Teala mükafatlandırır. Çünkü Allah ganidir. Onun iyiliklere, her bir iyiliğe ve bu kadar beşeriyet Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar gelecek olan bütün salih amellerin mükafatını, en az bire on olarak mükafatlandırmak Allah'ın hazinesini eksiltmez. eksiltmez. Onun gani oluşunun, kadir oluşunun, lütufkar oluşunun, lütuf ve ihsanının bol oluşunun, en önemli göstergelerinden birisi de budur. Türkiye 80 milyon insan diyelim. Bu 80 milyon insanın mükellef olan insanı 50 milyon olsun. Bu 50 milyon insandan her gün her birisinin 10 iyilik yaptığını farz edelim. Devletin bir kanunu olsun, her bir iyiliğe 5 lira mükafat vereceğim. Hangi hazinem buna yeter? Hangi hazinem buna dayanır? Yok öyle bir şey. Onun için beşeri hukuk, hatta İslam şeriatı bile. Dünyada çünkü kimse kimsenin mükafatını veremez. Sen devleti de kardeşim namaz kılana para vereceğim Böyle bir şey yok. Kılacaksın. O mükafat Allah'tan. Hasenatın mükafatı, iyiliklerin mükafatı Allah'tandır. Hiçbir hukuk, hiçbir hukuk dünyada iyiliklerin karşılığını veremez. Öyle bir derdi yok, öyle bir meselesi yok, öyle bir talebi de yok, öyle bir beklenti de olmamalı. Fakat dolayısıyla biz amellerimizi mükafatı kimden alacaksak? Ve kimin cezasından korkuyorsak onun için yapmamız lazım. O bizi mükafatlandıracak. Ama bakın enteresan bir ifade. Yüczevnel Gurfete. Onlara mükafat verilecek. Köşklerle mükafatlar verilecek. Ama niye? Bime sabaru. Sabrettikleri için. Burada hem sabrın kıymeti hem sabrın şümulü dikkatimizi çekiyor. Sabır insan hayatının tamamını İslam üzere geçirmesindeki direnci demektir. Çünkü yeri geldikçe zaman zaman söylüyoruz. Sabır üç türlüdür ve üçü birlikte olursa sabırdır. Allah'ın asıl makbul göreceği ve bu şekilde mükafatlandıracağı sabır odur. Daha doğrusu üç kısımdır, üç türlü değil. Üç kısımdır. Bir kısmı itaatleri devam ettirmek manasınadır sabır. Sabrın bir kısmı itaatleri sürdürmektir. Bir kısmı haramlara ve menhiyata karşı direnmeyi sürdürmektir. Haram ve menhiyatı yasakları işlememekte gösterilen sabırdır. Diğer bir kısmı ise musibetlere karşı Allah'ın razı olmayacağı bir tepki göstermemek manasına. Hiç böyle razı olmayacağı bir tepkiyi göstermemek manasına sanır. Bu üç kısım bir arada olduğu zaman sabır kemal mertebesindedir. Bu sabır için Cenab-ı Allah Zumer suresinde اِنَّمَا يُوَفَّ السَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَمْ diyor. Sabredenlere mükafatları hesapsız verilirdir. Burada da işte bu şekilde olanlara sabrettikleri için köşkler, cennetteki köşklerle mükafat verilecektir. Demek ki sabır burada İslam'ın istediği gibi yaşamakla eşalladır. Allah'ın razı olacağı bir şekildeki bir hayatı devam ettirmekle eş anlamlıdır. Bunu hayat boyu sürdüreceksin. Ya diyeceksin ki hatasız bir hayat olur mu? Yanlışsız, günahsız bir hayat olur mu? Olmaz. Fe etbi'is seyyiyetel hasenete demiş Aleyhisselatü Vesselam. Yolunu göstermiş. Kötülüğün hemen akabinde iyilik işleyeceksin. Temhuhâ. Çünkü o kötülüğü hatırlayarak iyilik işlemeye yönelmek tevbenin en verimli halidir. İyiliğin akabinde, bir kötü, kötülüğün akabinde derhal bir iyilik yapmak onu siler ve niçin siler? Çünkü senin o iyiliği alel acele yetiştirmeye kalkışman nedir? Tövbe ettiğini, yaptığın o hatadan dönmek istediğini... Hatta döndüğünü ispatlamak için o iyiliği yapıyorsun. O iyilik o kötülüğüne kefaret olsun diye yapıyorsun. Onu örtsün, ortadan kaldırsın diye yapıyorsun. Dolayısıyla zaman zaman günahlarımız, hatalarımız bizde sabrı ortadan kaldırmaz. Bir şartla tövbeyi yetiştirmek şartıyla. Tövbeyi ihmal etmemek şart. Yoksa hiç kimse hatasız değildir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da istiğfar etmiştir günde yetmiş defa. Yetmişten fazla bile istiğfar ettiğim oluyor diyor. Mudur. O halde istiğfar da zaten hasenatın en güzellerindendir. İnanın istiğfar kadar Ademoğluna yakışan çok az şey vardır. Tevazu, istiğfar, Allah Teala'nın önünde eğilmek, Allah Teala'yı tesbih etmek, Allah Teala'nın azameti önünde kulluğumuzun küçüklüğünü, hakirliğini hatırlayabilmek, bunun şuuruna varmak. İnsana bunlar çok yakışır. Bunlar çok yakışan şeylerdir. Kendinde bir varlık görmeyeceksin. Kendinde bir varlık görmeyiz. şeytanın en sevdiği kelime bendir. budur. Niçin? Çünkü ben benliği sivriltmek, öne geçirmek kişiyi maazallah Allah'a karşı kafa tutma noktasına getiriyoruz Şeytan da ben diyerek isyana başladı. Ana hayrun minhu dedi. Ana ben. Ondan iyiyim. Halakteni min nar ve halakta min mintin beni çamurdan e pardon beni ateşten onu çamurdan yarattın ne, ne ifade ediyor bu söz sen bilmiyorsun ben ondan daha iyiyim dolayısıyla beni halife yapmalıydın yeryüzünde Adem'i değil beni halife yapmalıydın meleklere Adem'e secde etmelerini değil bana secde etmelerini evretmeliydin bu sözün manası bu yani haşa sen cahilsin, bilmiyorsun bu işleri demektir. Benim insanı getirdiği yere bakın. Kişiyi getirdiği yere bakın. Onun için hayır namına her ne sahipsek Allah'tan bileceğiz. Hz. Ebubekir Bekir bir hususta kendisine soru sorulduğu zaman şu girişi yapardı mutlaka. Ve bu ümmete sünnet olmuştur. Bu konuda ben şunu düşünüyorum eğer hayırsa Allah'tan ve Resulündendir. Allah'a ve Resulüne aittir. Eğer şerse nefsimden ve şeytandandır. Bunu söylüyor. Bunu söylüyor. Kendimizde bir varlık görmenin manası yok. Neyimize sahibiz ki? Ufak bir sinir arızası geçirelim, ellerimiz böyle. Kaldıramayız, koyamayız, bir yere gidemeyiz, kendimizi tutamayız. Ufak bir sistem. Tutamazsın, kaçırırsın, şu olur bu olur maazallah, Allah Rabbimize afiyet versin. Biz neyiz ki? Neyiz ki? Neyimize sahibiz ki? Şu anda şakır şakır konuşan beni Allahü Teala dilese anında lan eder. Çünkü konuşmam benim değil. Kendim kendimin değilim. Onun için Aleyhisselatü Vesselam bize şu duayı öğretmiştir. Allahu la tekilne ile anfusina, tarfata aynin ve la aqalle min zelik Kendimizi bize kendimizi kendimize bir göz açıp kırpacak kadar dahi bir süre dahi Hatta ondan daha az bir süre. Kendimizi kendimize bırakma. Bizi bize terk etme. Onun rahmeti, sıyaneti, hidayeti, lütfu, tevfiki, fadlı, ihsanı olmadan biz bir hiçiz. Onun için sabır da sabrın iradesini ilham etmek, bütün bunları yönlendirmekte. Allah'ın lütfu olarak bileceğiz ve bundan dolayı sahip olduğumuz, farkında olduğumuz her bir nimetten ötürü Allah'a şükretmeyi ihmal etmeyeceğiz. Allah'ın üzerimizdeki nimetleri sayılamayacak kadar gerçekten çoktur. İnsanoğlu kötümser bakmasın özellikle Allah'ın nimetleri noktasında ifade yerindeyse ki hiçbir zaman miktar olarak öyle değildir. Bardağın yarısı boş demesin insanı. Allah'ın nimetlerine baktığımız zaman onların büyüklüklerin çokluklarını düşünürsek sıkıntıların çok hafif çok az olduğunu anlarız. Hiç olmasa başkalarının Musibetlerine veya içinde bulundukları sıkıntılara göre kendi halimizi kıyas etmeyi ve görmeyi ihmal etmemeliyiz. Senin sahip olduğun nimetlerin herhangi birisine sahip olmak için ne bileyim hiçbir her türlü varlığını vermeye hazır olanlar var. Bir gün bir doktora şikayet ettim. Dedim ya benim e, su içtiğim zaman, çay içtiğim zaman hemen alil acili bir ihtiyacım oluşuyordu. Hiç sesini çıkarma dedi. O ihtiyacını karşılamak için dünyadaki her şeyi vermeye hazır olanlar var dedi. Hiç sesini çıkar Ama baktım doğru söylüyor. Ben neden şikayet ediyorum ya? hakikata doktora soruyorum. O da bir şey yapamayacak ya. Yapamadığını bildiği için belki böyle söylemiştir. O ayrı bir şey. Fakat e, çok önemli ve haklı bir noktaya değindi. Uyarıcı bir nokta. Ne olacak? Beş defa abdest almalı, beş defa oluyor. On defa gerekiyor, on defa. Alayım. Ne var ki? Ama diyor gerçekten öyle. Bunun için vücutları delik deşik olanlar var. Allah afiyet versin. Onlara da sabır ve şifa versin. Her bir nimet. Dolayısıyla e, sahip olduğumuz nimetlerin sahibini iyi tanıyalım ona çok şükredelim. Şükretmemiz lazım ki لَاِيْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Şükredenlerin, sabredenlerin mükafatı budur. Şükrederseniz daha fazlasını vereceksiniz. Bu mudur. Mutlaka fazlasını vereceğim diyor ona dikkat edelim. Ve yulekkavne fiyha tahiyyeten ve selam. Bana ben bu işin mutluluk boyutunu tasavvur edemiyorum. O güzel yaratıklar, mahluklar, melekler her gördüklerinde, her yanınıza geldiklerinde hatta özellikle bu maksatla Cennetliklere gelirler. Ziyaretlerine gelirler ve onlara selam verirler. Büyük bir saadet. Allahü Teala'nın o tertemiz kulları, Allahü Teala'nın o tertemiz mahlukları, değil mi? Cennetlikteki bir Allah'ın kuluna selam vermek için geliyorlar. Selam diyara gidiyorlar. Onlara dua ediyorum. Büyük bir hadise bu. Biz ben kendim için söylüyorum. Ben bu dünya ahvali içerisinde bu mutluluğun ne kadar büyük olduğunu tasavvur edemiyorum. Büyük bir şey. Büyük bir şey. Allah Teala o mükafatlara nail olanlara nail Amin. Üstelik hemen Allahü Teala, ya peki bu ne kadar sürer? sonu var mı dedirtmemek için. Halidîne Fiha Orada ebediyen kalacaklar. O cennette ebedi kalacaklardır. Hasunet mustekarra ve muqama Orası karar kılınacak ve ikamet olunacak ne kadar güzel bir yer kalınacak yer ve karar kılınacak yer olarak pek güzeldir. Pek mükemmeldir. Aa, çok etkileyici bir ayet kerime. <gülüyor> Kul ma ya'ba bikum rabbi lule du'aukum. Fakat kezbettum fe sevfa yekunu lizab. De ki, eğer duanız olmasaydı, duanın bir manası da ibadettir, olmasaydı Rabbim size niçin değer versin ki? Yani bizim değerimiz Rabbimize dua, Rabbimize niyaz, Rabbimize itaat, Rabbimize itaatledir. Ona bağlıdır. Ayet böyle açık düşür söylüyor. Kul ma <Gülmâ> ya'ba bikum rabbi laula duanukum. Aba <gülmâ> fi <fîli> ile önemsemek, itibar etmek, değer vermek demek. Aldırmak demek. Yani sizin duanız olmasa Rabbiniz size hiçbir şekilde kıymet vermez. Hiçbir değer vermez. Dolayısıyla Mekkeli müşriklere de hitap ediliyor burada. فَكَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَا Ey Mekkeli kafirler! Ve kıyamete kadar gelecek olan onların benzerleri siz yalanlamış bulunuyorsunuz. فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَا Lize, yakayı bırakmayan şey demek. Kişinin arkasını bırakmayan şey demek. Kasıt azaptır. Azap sizin hemen arkanızdan size yetişecektir. Sizin yakanızı bırakmayacaktır. Sizi terk etmeyecektir. Bu ayeti kerimenin bu kısmını düşündüğümüz zaman bugün beşeriyetin bunca imkanına rağmen Niçin sıkıntılardan, zorluklardan, darlıklardan kurtulamadıklarını anlarız. Dar bir geçim. Bolluk içinde darlık. İstediği her şeyi yapabiliyor. Her şeyi alabiliyor. Her şeyi giyebiliyor. Her türlü arabayı kullanabiliyor. Vesaire vesaire vesaire. Fakat... Kendisiyle baş başa kaldığı zaman huzursuz olduğunu, sıkıntılı olduğunu, bunalım içinde olduğunu anlar ve kendisince eğer akıllıysa kendisince diyorum bize göre akıllı değildir. Akıllıysa bir an önce o duygulardan ne yapar? Kurtulmaya çalışır. Annesini babasını gömer belki de gömmeye gitmez. Tamam mı? Babasının genel bir an önce onların kabusundan, ölümünden, ölümün etkisinden kurtulmaya çalışır. Niçin? Çünkü Ebu Hureyre'ye öğrencilik etmiş olan tabiinden Ebu Hazim diye birisi vardır radıyallahu var. Galiba Harun Reşid ve bir başkasının huzuruna giriyor. Diyor ki bu Hazin, niye diyor, ölümden korkuyor, dünyayı seviyoruz, niye olacak ki diyor, çok basit, ahiretinizi harap ettiniz, dünyanızı imar ettiniz, hiçbir kimse iyi bir evden kötü bir diyara gitmek istemez. Mesela bu. Ta baştan beri hastalık neyse günümüzde de hastalık odur. 14 asır, 15 asır, 20 asır, 50 asır insanlığın başlangıcından beri. İnsanların arasındaki kimileri ölümden nefret eder, korkar, sevmez, hatırlamak istemez, yok der. Kurtulacağını zanneder. ve ölümden sonrasını inkar eder, eder, eder, eder. Niçin? ki? yok demekle bir defa kurtulacağını zannediyor çoğunlukla. Öyle değil, ben yok olacağım. Öyle dememişler. Şairin birisi ahireti inkar edenlere şöyle sesleniyor. Diyor ki o zaman için materyalizmin temsilcileriydi bazı müneccimler ve tabipler. Diyor ki قال المنجم والتبیب كلاهما لَا تُحْشَرُ الْأَجْسَادُ kultu ileykume, müneccim ve tabib dediler ki, cesetler haşredilmeyecektir. Ben de onlara diyorum ki, in sahha kavlukume felestu bihasirin. Sizin dediğiniz doğru çıkarsa benim kaybedecek bir şeyim yok. Ben iman ettiğim şeye kaybetmez. Sizin yok dediniz, olmadı Bir şey kaybetmez, ben de siz, sizle. inandık inanmadık, eşit olduk. ev in sahha kavli, peki ya benim dediğim doğru çıkarsa, el hasar <gülüyor> O zaman ayvayı yediniz diyor ya. Yani. Kaybeden siz olacaksınız. Mesele burada. Doğruyu doğruyu kabul etmek ve inanmak, ona iman etmek. Aksi takdirde lizam denilen azap bizim yakamızı veyahut da inkarcıların yakasını bırakmayacaktır. Devam ederiz inşallah. Evet çaylar bize çay içiliyor. ...lizam ile alakalı olarak... ...yani fesevfe yekûnü lizâme. O vakit... ...azap... ...sizi... ...sizin yakamızı bırakmayacaktır. Abdullah bin Mes'ud... ...diyor ki... ...Kur'an-ı Kerim'de... ...sözü geçen bazı terimler var... ...azapla ilgili... ...bunlar gerçekleşti diyor... Bir de geriye bazıları kaldı. Bunlar gerçekleşmedi. Diyor ki bunlardan gerçekleşenler El Batşa. Batşa azab bile yakalamak demektir. Edduhan duman demektir. Duhan kıyamet alameti. El Lizem de oldu bunlar. Olup bitti demektir. Yani bunların her biri Abdullah bin Mesud'un söylemek istediği şu Bunların her biri Allahü Teala'nın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanındaki kafirleri iman etmemeleri halinde başlarına gelecek bir takım azaplarla tehdit etmesidir. Ee, mesela Batşa'dan kasıt diyor Bedir gazvesidir. Bedir savaşında kafirlerden Kureyş'ten 70 kişi öldürülüyor, 70 kişi esir ediliyor. Efendim Duhan da Mekkeli müşriklere bir kıtlık isabet ediyor peygamber ve ashabı ı kiram ettikten sonra. Ve bu kıtlıkta gözleri karardığından aşırı açlıktan ötürü yer ile gök arasında adeta bir duman olur gibi tahayyül eder olmuşlar, görünür olmuş onlara. Yani aşırı açlık onlarda şey bırakmıyor, şuur bırakmıyor, görmeleri, algıları bozuluyor. Açlığın öyle bir etkisi oluyor. Sizi Allah korusun böyle ölüm aşamasına doğru götürdüğü zaman vücutta suyun tamamen çekilmesi şu bu neticesinde e, ciddi manada e, insanın görmesi, duyması vesairesi olmadık sesleri duyar, e, şeyler görür, olmadık şeyler görür işte bu duhan da gelmiştir diyor. Lizam da gelmiştir. Nizam denilen de bir azaptır o da kendi müşriklerin yakasını bırakmamıştır. Anlamında bir iyi şeyi var vallahi alem. Gelelim yeni bir sure. Şimdiye kadar gördüğümüz sure surelerden farklı bir sure. En çok şu Ara Suresi'ne muhteva itibariyle en çok benzeyen sure Allahu alem, Araf suresidir. Adeta Kur'an-ı Kerim'in e, ikinci yarısının Araf suresi gibidir şu Araf suresi. Şu Araf suresi adı üzerinde şairler demektir. E, surenin sonlarında şairlerden bahsedildiği için özellikle kafir şairlerden bahsedildiği için e, ondan bahsediyor. Mekki bir suredir. Bazılarına göre daha doğrusu bir kısmı medeni ayetler olduğu da söylenir. Ve bu medeni ayetler şairlerin surenin sonunda şairlerin söz konusu edildiği ayetler olduğu belirtilir. Aynı şekilde İsrailoğulları alimlerinden bahseden ayet-i kerimenin de medeni olduğu söylenmiştir. 200 27 ayet kelimedir <gülüyor> Ayetleri kısa kısa olmakla birlikte yine içinde bulunduğu diğer surelere göre kelime sayısı itibariyle de lafı sayısı itibariyle de uzunca bir suredir. Ee, burada tasin ve tasin mim diye başlayan surelerin de ilkidir surede görüleceği gibi peygamberlerin kıssalarında burada çok özlü bir şekilde bahsedilir. Dolayısıyla şu ara suresinin aslında ve diğer e, arkasından gelen pek çok surenin ciddi bir maksadı var. O da Furkan suresinin özlü bir şekilde açıkladığı Kur'an'ın Allah'ın kelamı oldu. Beşer kelamı olmadı. Hiçbir beşer kelamının da onunla kıyas edilemeyeceği gerçeğini etraflı bir şekilde dört bir yanıyla açıklıyor bu sureler. Çünkü sure, Furkan suresi nasıl başlıyordu? Estaizu billah. Tebarekellezi nezzelel furkane ala abdihî lihkuna lil alamin nezirates bütün alemlere uyarıp korkutucu olması üzere olması için kulu üzerine furkanı indiren Allah'ın şanı ne yüce ve ne mübarektir şimdi bu kuranın alemlere uyarıcılığının şu ara suresi itibariyle Tarihteki derin kökleri den alınıyor ve her bir kısa arkasında ve sonunda aynı muhteşem bir gerçek izah ediliyor, dile getiriliyor. Şüphesiz Rabbin Aziz Hakim Merahim olandır anlamındaki buyruklarla kısa birer her bir kısa bu şekilde sona eriyor. İnsanların çoğunun iman etmediği vurgulanıyor. Dolayısıyla Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'a onun ümmetine kıyamete kadar onun yolunu takip edecek olan insanlara tarihi nazar itibara alarak insanların çoğunluğunun dalalet üzere olmasının kendileri için bir üzüntü sebebi olmaması gerektiğine aksine Allah'ın onlar üzerindeki lütfu dolayısıyla adeta Allahü Teala'nın onlara özel ihsanda bulunduğu şu ürüne sahip olmaları amaçlanır. Velhasıl surenin aslında ve diğer surelerle alakası münasebeti genel olarak da Kur'an-ı Kerim ile alakası münasebeti gayet açık her yönüyle ortadadır. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Arapçada sıfat bir isme sıfat yapıldığı zaman araya ve konulmaz. Çünkü ve harfi ve bağlacı geldiği zaman farklılık anlamı getirir. En azından bazı hallerdeki anlamaya göre. Onun için... Besmelede ve benzeri bu gibi durumlarda Allahü Teala'nın esma-i hüsnası sıfat olarak geldiği vakit araya atıf harfi yani ve bağlacı konulmaz. Bu sebeple bizim de bazen yaptığımız bir ihmaldir veya hatadır. Küçük bir hata da olsa dikkat çekilmesi lazım. Besmelenin Rahman ve Rahim diye tercüme edilmesi bu manada yanlıştır. Veyi koyduğunuz zaman Türkçede de sıfat manası kayboluyor veya en azından cılızlaşıyor. Dolayısıyla doğru meallendirme veya tercüme araya ve koymadan yapılmalıdır. Esirgeyen bağışlayan bu kelimelerin ne kadar Rahman ve Rahim'i karşıladıkları ayrı bir husus. Ve demeyeceğiz. Dememek daha güzeldir en azından. Rahman, Rahim. O Rus'u bu. Allah'ın adıyla Esirgen bağışlayan Allah'ın adıyla olan koymak da Türkçe açısından biraz sakattır. Adeta bir zamanlar öyleydi gibi bir mana anlaşılıyor sanki. allah Teala her zaman Rahman ve Rahim'dir. Önceleriydi, şimdi değildi diye gibi bir mana da olmaz. Şimdi böyle hatırıma geldi besmele dolayısıyla bunu da paylaşmış olalım dedik. Sure Estaizu billah ta sin mim diye başlıyor. Şimdi e, mukatta harfler yani surelerin başında bu şekilde bulunan alfebe harfleri alfebe harfleri harf olarak yazılır ama teleffuz edildikleri şekilde okunur. Dolayısıyla okunurken harfin e, teleffuz şeklindeki hareket tarzına göre medler ne yapılır? Medde yapılır. Şimdi ta harfi tığdan sonra sadece bir elif var. Hemze yok. Dolayısıyla ta tahadaki gibi ta sinddeki gibi ne olacak? Tecvid'deki kaidesine göre meddi tabi'i ile okunacaktır. Ta olmaz. Ta ee, bazıları da, da der. <gülüyor> yani da ha ben senne aleyke'l-Kur'an'le deşka ta'dır. Da değildir. Yani Arapçanın harfleri biz Türkçe Talefuzler yani Türkçe'de de dahir denildiği zaman yanlış söylüyoruz yani doğrusu tahirdir artık mahalli bir dil alışkanlığı o ayrı bir konu ama bu Kur'an-ı Kerim'dir Kur'an-ı Kerim'e dilimizi olabildiği kadar Türk Anadolu'daki tabiriyle kırmalıyız Kur'an'a kırılacak dil Dolayısıyla da değil bir da hiç değil Ta, o da değil. Meddi tabi, yani bir elif miktarı. Ta. <gülüyor> sin ise, burada nedir? Meddi lazım vardır. Çünkü nun, sakindir. Nundan önce ye harfi vardır. O da med harfidir. He, meddi lazım, efendime söyleyeyim, iki eliften fazla uzatılması halinde meddi lazım olur. Ta, sin diyeceğiz. Mim de böyle aynı şekilde. O da aynı şekilde meddi lazımdır. Bu şekilde bunların o halde Kur'an okuyacağımız zaman okuduğumuz zaman e, Taksim Mim diye okuyacağız. Niye? Çünkü orada sakin nun ile Mim de ne oldu? Birbirine idgân oldu. O da yapacağız. Kıraatimiz inşallah bu şekilde düzeltilir. Yani Kur'an okuyan bir kimse ya iyi bir okuyucuyu dinleyecek veya iyi bir okuyucuyu dinleyemiyorsa, ders alamıyorsa, ifade ediyse birebir. En azından bu medyanın sesli imkanlarından istifade edecek. Kıraatimizi ona göre tasrih edeceğiz, ona göre düzelteceğiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir, sevap için okunur, iki, hidayet için okunur. Yani ben Kur'an-ı Kerim'in hidayetini yaşamak için okuyorum dediğiniz zaman hem sevap ecrini alırsınız, sevap için okumuş olursunuz, hem hidayetinden istifade edersiniz. Sırf Kur'an okumak da ecir vesilesidir ama en mükemmel kıraat hidayet arayışı ile yapılan Kur'an okumadır, ona dikkat edelim. Şimdi işte bu ayetikeri, bu bundan sonraki ayetikeri me bunu söylüyor. Tabi tasim mim ile alakalı daha önce açıklamalarda bulunmuştuk. Bunlar mukatta harflerdir, manalarını Allah'tan başkası bilemez i̇bn Abbas'a nisbet edilen işte ta şu manadadır, sin şu manadadır, mim şu manadadır gibi bütün açıklamalar İbn-i Abbas'a nisbetleri zayıftır. Dolayısıyla bunlara itibar etmek pek isabetli olmaz. Ee, zaten Cenab-ı Allah bunları Kur'an-ı Kerim'inde bir sır olarak bırakmıştır. Resulullah Aleyhisselam'dan Vesselam'dan da bu harfleri Açıkladığına dair bize bir rivayet gelmemiştir. Hatta ashab-ı kiramın da sorduğuna dair bir rivayet yoktur. Ben bilmiyorum veyahut da. Daha güzeli belki budur. Böyle bir rivayet geldiğini bilmiyorum. Bulursak belki hatırlatırız inşallah. Tilke ayatül kitabil mubin Bu tilke Müennes için uzak bir ismi işarettir, işaret ismidir. Kur'an-ı Kerim genelde kendisine veya ayetlere, surelerdeki ayetlere bu şekilde uzak işaret ismi kullanılır. Mesela Bakara suresinde de böyledir. Vealikel kitap. Ali İmran suresinde böyledir. Ve buna benzer birçok yerde uzak için kullanılan ismi işaret kullanılır. Niçin? Niçin? Halbuki Kur'an elimizin önünde, gözümüzün önünde. Onun yüceliğine, geldiği makamın üstünlüğüne işaret olmak üzere. Olmak üzere. Ondan dolayıdır Bunlar var ya, bunlar, şunlar var ya, şunları görüyor musunuz? Bunlar, beyan edici kitabın ayetleridir. Tilke, ayatül kitabil mubin. Beyan edici, açıklayıcı, ayet, kitabın ayetleridir. Kitabın ayetleridir. Bununla birlikte, yani peygamber, bu kitabın açıklayıcı ve apaçık ayetlerini, Açıklamakla birlikte insanlar bu ayetlere itibar etmeyebiliyor. Olmuştur, olacaktır. Bundan dolayı davetçi maneviyatını bozmayacak. Niye iman etmiyorlar diye ayrıca kendisine dert tasa yapmayacak. Davetçinin eğer dert tasa yapması gerekiyorsa kendisiyle alakalı olarak dertlensin. Ben vazifemi ne kadar yapıyorum diye. Resul de bu manada Cenab-ı Allah ona bu konuda onun vazifesini dikkatini çekmesine gerek görmüyor. Çünkü Resulü vazifesini hakkıyla yapmıştır. Ashab-ı kiram da veda haccında bunun şahitliğini yaptıkları gibi daha önce de çeşitli vesilelerle şahitliklerini yapmışlardır. Biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kabrini ziyaret edecek olursak ona selam verirken ne deriz? لَقَدْ بَلَّغْتَ لَقَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَ وَاَدَّيْتَ الْاَمَانَةِ Yemin olsun sen risaleti ve Tamamıyla tebliğ ettin. Sendeki vahiy emanetini taslamam ve eksiksiz olarak bize verdin. Ödedin. Her şeyi gösterdi. Peygamber aleyhissalâtu ve da veda haccında sordu ashabı ı kirama değil mi? أَلَا هَلْبَلَّغْتُ أَلَّهُمْا Tebliğ ettin mi? Ettin ya Resulallah dedikleri zaman şahit ol ya Rabbi demiştir onlara. Buyurun. İşte Cenab-ı Allah burada Resulünü teselli ediyor. Okuyacağımız üçüncü ayet-i kerimede yani. لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ اَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِن۪ينَ kendini öldüren, kendini katleden, kendini helak eden, telef eden, yip bitiren, onlar iman etmedikleri için sen neredeyse kendini helak edeceksin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın insanların iman etmelerine ne kadar tutkun olduğunu anlıyoruz. allah Teala bunu söylüyor. Onun halini o bize anlatıyor. Vazifesini sonuna kadar yerine getirdiği halde iman etmiyorlar diye üzülük duruyor. Ne oluyor sana ya Muhammed aleyhissalatü vesselam diyor. Neredeyse kendini bitireceksin. Buna gerek yok diyor. Buna gerek yok öyle yapma. Çünkü diyor sana düşen tebliğdir biz eğer onların onları imana mahkum etmek... İster istemez onların iman etmelerini sağlamak isteseydik bunu yapardık. Bunu yapardık. İşte 4. ayet-i kerime bunu diyor. İnne şe'enunzzil aleyhim min es onlara üzerlerine semadan bir ayet indiririz de onun karşısında boyunları zilletle eğilir, onu kabul etmek zorunda kalırlardı. <gülüyor> Boyunun eğilmesi nedir? Burada bir kinayedir. İster istemez kabul ederlerdi demektir. Yani iman etmek mecburiyetini hissederlerdi. Nunezzil <gülüyor> aleyhim min sema'i semadan üzerlerine bir mucize bir belge bir alamet kat'i bir delil indirirdik ve böylelikle onlar zilletle ister istemez buna iman ederlerdi fakat onlar ne yaptılar onlar ne yaptılar وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِمْ مِنَ الرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرَضِينَ Halbuki onlara Rahman tarafından yeni bir öğüt geldi mi? Geldiği her seferinde mutlaka ondan yüz çevirirler. Rahman tarafından onlara yeni bir zikir, bir öğüt, bir şan ve şeref kaynağı. Zikrin bir manası da odur. Şan ve şeref kaynağı. Evet. Bu Kur'an ona tabi olanlar için izzetin şanın ve şerefin kaynağıdır. Onun için meseleleri tetkik eden İslam alimleri yani ümmet niçin bu haldedir? Meselelerini tetkik eden İslam alimleri bu işin raporunu şöyle özetlerler. Bu ümmet Allah'ın kitabına uymayı ihmal ettiği için bu hale gelmiştir. Osmanlı'da sık sık özellikle Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra devlet niye zayıflıyor, niye güçsüzleşiyor, niye geriliyor konusu gündeme getirilmiştir. Bazen ilim ve fikir adamları kendiliklerinden, bazen sultanların isteğiyle devlet niye bu hale geldi sorusu sorulmuş. Bunun için risaleler, layihalar, bilmem neler, tezkileler vesaireler yazılmıştır. Koçipeh Risalesi'nden tutunuz, Tunuslu Hayrettin Paşa'nın layihasına varıncaya kadar. Hepsini tetkik ederseniz bunların ortak kanaati en azından sebepler arasında bunu saydığını görürsünüz. Veya başında daha doğrusu. Devlet, ümmet, İslam'ın ahkamına, İslam'ın yüce hükümlerine, yüceltici hükümlerine riayeti ihmal ettiği için bu hale düşmüştür. Bunlar basit şeyler değildir. Basit yani böyle alel usul varılmış sonuçlar değildir. O layihaları, risaleleri okuduğunuz zaman ciddi ciddi tahlillerden sonra tahlilleriyle bunu delillendirdiklerini görürsünüz. Onun için bu kitap buradaki zikir, onlara bir zikir gelirse Rahman'dan Rahman tarafından onlara bir zikir yani şanlarını ve şereflerini yüceltici bir öğüt Geldiği zaman onlar ondan üst çevirirler. Peki böyle olmadı mı? İslam'dan önce, İslam'dan önce... ...değil sadece Arapların, Arap yarımadasında yaşayanların tamamı. Hepsi dünya tarihinde, dünya coğrafyasında, o zamanın dünyasının siyasetinde. Nasıl bir rolü vardı ki? Peki İslam geldikten sonra 30 yıl içerisinde, 40 yıl içerisinde ne oldu? Dünyanın şekli, ruhu, hali, vaziyeti her şey değişti. Her şey değişti. Kadisiye'de Rustem İslam elçisine sadbin bir vakası gönderdiği elçiye şöyle diyordu ve durum doğruyu söylüyordu. Diyordu ki siz fakirdiniz, aç kalırdınız, çaresizdiniz, bize gelirdiniz. Biz size bir miktar muğday verirdik. Onunla karnınızı doyurdunuz. Eğer şimdi tekrar bir açlık dolayısıyla buraya kadar gelmişseniz size yine istediğiniz kadar buğday, istediğiniz kadar erzak verelim. İşinize gidin diyor. Evet diyor durum gerçekten dediğin gibiydi. Hatta dediğinden de daha berbattık diyor. Daha kötü vaziyetteydik. Uzun bir görüşme. Tarih kitaplarında etraflıca yazdık. Fakat diyor, Cenab-ı Allah bize nesebini, soyunu, sopunu, şahsiyetini tanıdığımız bir peygamber gönderdi. O peygambere bir kitap indirdi. Biz o kitapla kendimize geldik. O kitapla hayatımız değişti. İnancımız, yaşayışımız, hayata bakışımız, her şeyimizle değiştik ve buraya geldik. Peki ne istiyorsunuz? Ya dinimizi kabul edersiniz kardeşlerimiz olursunuz. Ya İslam Devleti'nin himayesine girersiniz, cizye verirsiniz, Müslüman olmayan vatandaşlarımız olursunuz veya da sizinle Allah aramızda hükmünü verinceye kadar savaşırız. Mesela bu kadar açık ve net. Peki bu halde bu hale nasıl geldiler? Kur'anla gel. Muhammed Ali Sayetüsselam'ın rehberliğindeki, liderliğindeki Kur'anı hayata geçirmeleriyle geldiler. Tarih hiçbir zaman bu kadar hızlı değişmemiştir. 40 yıl içerisinde adısanı anılmaya değmeyen gerçekten. Bir topluluk, bir kavim kalkıyor, o zamanki dünyanın neresi neredeyse yarısından fazlasına hakim olabiliyor 30 yıl içerisinde, 40 yıl içerisinde. Bu tarihte benzeri görülmüş bir gelişme değil. Ve bunlar ne bileyim meccazir gibi bir sel suları gibi gelip geri hemen çekilmiyor. Öyle bir inanç seli, öyle bir medeniyet seli etrafa yayılıyor ki sel gittiği yerde de kalıcı oluyor. Eserlerini, tarihini, medeniyetini götürüyor ve 1400 yıl önce şu anda bu dersi bize burada yaptırıyor. Bu her olumsuz şarta rağmen, bütün olumsuzluklara rağmen hala devam ediyorsa bu dinin gerçekten büyük bir güç ihtiva ettiğini pek fevkalade bir güce sahip olduğunu gösteriyor. Ama onlar iman etmeyenler Rablerine her yeni bir zikir geldikçe ne yaparlar? Ondan yüz çeviriyorlar. Çevirecekler. Fekad kezzebu. Onlar yalanladılar. فَسَيَاتِيهِمْ اَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Onlara yalanladıkları şeylerin haberleri gelecektir. Bakınız Mekke döneminde nazil olmuş ayetlerden hem de erken döneminde nazil olmuş ayetlerden bahsediyoruz. Bu ayet onları tehdit ediyor. Bunlara alay ettikleri şeylerin haberleri gelecektir deniyor. Geliyor. Bedir'de işin ciddiyetini anlayamayanlar sonunda Mekke'nin fethiyle işin ciddiyetini anladılar. Muhammed'in getirdiği din Şaka değil, Muhammed'in getirdiği Kur'an aslı astar olmayan tehditlerde bulunmuyor, anladılar, fark ettiler ve bundan dolayı da iman etmekten başka bir çare bulamadılar. Ama öyle iman ettiler ki hakikati gördükleri vakit iki gün önce Resulullah Mekke'ye girmemesi için gerekirse Ölmeye hazır olanlar ertesi günü onunla Huneyn'den gittiler. Bunlar aslında Müslümanların ifade yerindeyse günümüzün diliyle veya bilim isimleriyle zikredecek olursak sosyolojik ve psikolojik olarak incelemeleri gereken büyük hadiselerdir. Basit bir şey değil. 20 yıl neredeyse Mekkeli müşrikler değil mi? 13 yılı Mekke'de ondan sonra Medine-i Mekke fethedilinceye kadar bunlar direnmişler. İslam'a karşı savaş vermişler. Şu olmuşlar, bu olmuşlar. Mekke fethediliyor. Ertesi günü iki gün önce bir hafta önce reddettikleri din uğruna canını feda etmek üzere cihada çıkıyorlar. Bu korkunç değişim nasıl oldu? Bunu hangi güç gerçekleştirebilir? Bu nasıl olur? Bunun tek bir izahı var Allah'a ve Allah'ın ayetlerine sağlam bir iman. Başka bir şey izah edemez. Bunu. Ama biz bunları çoğunlukla ne yaparız? Siyer'de okur geçeriz. Bu büyük mucizeyi gerçekleştiren bu mucizevi gücün... ...ne olduğu ve bu gücün boyutlarının neler olduğu... ...üzerinde hakkıyla düşünmüyoruz. Halbuki bu, bu büyük bir mucize gerçekten. Büyük bir mucize. Biz... Sıradan kıytırık, affedersiniz, herhangi bir kanaate sahip oluyoruz. Üç yıl o kanaat bizde kalıyor. Hiçbir işe yaramadı. hatırımıza geliyor, görüyoruz. Ondan vazgeçmeye çalışamıyoruz, vazgeçemiyoruz. Nasıl olur ya ben, efendim, söyleyeyim, böyle şey olur mu? Kırk yıllık yani olur mu yani deyip duruyoruz, direndim duruyoruz. Ama bunlar öyle değil. Dinlerini terk ettiler. ...inançlarını değiştirdiler. Çok tanrıcılıktan bir tek ilahın varlığına, ona ibadete yöneldiler. Alışkanlıklarını bir, iki, üç değil... ...içki içmek alışkanlığından tutunuz, çok affedersiniz bu hoş alışkanlıklarına varıncaya kadar. Birbirlerini ezip sömürme alışkanlığından... ...insanın başkasını ezip sömürmesinin, kendisini güçlü görmesinin... ...sapık ruhlara verdiği korkunç bir zevk vardır ha. Basit değil... Bundan vazgeçiyorlar. Ve bunlar düşman belledikleri Resulullah'ın komutası altında şey diyorlar. Ve hepsinin, çoğunun bize nakledilen ortak ifadeleri şudur. O zamana kadar en nefret ettiğim kişi, en sevmediğim kişi Resulullah'ten. Müslüman olduktan sonra en sevdiğim kişi oldu. Bu kalpleri değiştiren güç nedir? Kalplere hükmediyor. Ruhlara hükmediyor. Öyle yavaş yavaş da değil değiştirmiyor kalpleri. Anında. Anında bir değişiklik. Müslümanların İslam'ın bu mucizesi üzerinde düşünmeleri lazım. Bunu iyi fark etmemiz lazım. Tarih boyunca kesinlikle İslam'ın dışında, inancın dışında insanlarda böyle bir dönüşümü gerçekleştirebilen başka bir güç yoktur. Başka bir güç yok. İnsanlar nasıl oluyor da bu kadar değişebiliyor? Düşman elinden gelse üç gün önce bir kaşık suda boğacak, ertesi gün onun için ölmeye hazır olacak. Bu 180 derece ters dönüş. Bu büyük bir hadisedir. İşte onu diyor Kur'an-ı Kerim. Biz diyor dilesek öyle bir ayet indiririz ki onların boyunları onun önünde ifade edilse kıldan ince olur. Kabul etmekten başka çareleri bulmazlar. Cenab-ı Allah bu ayeti ifade ise farklı şekillerde ne yapmış oluyor, göstermiş oluyor ve böylelikle bir zamanlar alay ettikleri hususların haberleri geri dönmüş oluyor işte ayet onu söylüyor. Fakat kendi bu yalanladılar, fəseyetti him amba'u ma kānu bihi astaziyun. Alay ettikleri hususların haberleri kendilerine gelecektir. O zaman iman edecekler demek istiyor. Yani biz ayet indirmeden bu hadiseler gerçekleştiği vakit o zaman boyunları İslam'ın önünde, senin getirdiğin dinin önünde kıldan ince olacaktır. Onun için İslam, İslam'ın gücü kendindedir. Kendi gücüyle kendisini kabul ettirir ve tanıttırır. Edenler öyle eder, etmeyenler de o gücü bir türlü görmek istemediği için, daha doğrusu kendi aleyhlerine gördükleri için onun karşısında direnirler. Kafirler bunun için kafir kalır. Bu budur. Evelem yarav ilel ard kem embetna fiha min kulli zevcin kerim. Allah'u akı. Bakınız, semadan indirilen ayetlerden, gökten indirilecek ayetlerden, mucizelerden bahsedildi. onların yalanladıklarının haberlerinin geleceğinden bahsedildiği, bir de bir başka ayetten bahsedildiği, yeryüzündeki ayetler. Onlar hiç yere bakmıyorlar mı, görmüyorlar mı? Görmediler mi şimdiye kadar? Çünkü herkesin hayatında, bu defalarca tekrarlanıp duran bir hadisedir. Kem embetne fiha min kulli zavcın kerîm. Onlar yere evelem yandurû ile evelem yarav ile ard. Yeri görmüyorlar mı? Yeryüzünü görmüyorlar mı? Kem embetne fiha? Ne kadar çok yetiştiriyoruz orada, bitiriyoruz. Min kulli zavcın kerîm. Son derece değerli, kıymetli, şerefli her türlü çiftten nice türler bitirdiğimizi görmüyorlar. Ben bu gibi hususları okuyunca veya seyredince görünce insanın imanının arttığına güçlendiğine inanıyorum. Onun için gerçekten önemsiyorum. Kur'an daha doğrusu önemsiyorum. Bunları görün diyor. Bunlara bakın. bunlarda da Allah'ın azametini anlayın. Allah'ın ne kadar büyük olduğunu, ne kadar kudretinin sonsuz olduğunu. Ya Gerçekten öyle değil mi? Şu anda kışta sayılırız, kıştayız, Yeni çıkacağız. Yer kupkuru. Yağmur yağın duruyor, rüzgar Soğuk her şey, kasıp kavrulmuş hiçbir şey yok. Ha, bir de bir ay sonra göründü dünyayı. İki ay sonra görmeye başlayın. Allah Allah. Bu nereden? Ve her sene bu tekrarlanıyor bu hadiseler. Sonra biz veryansın ediyoruz. Niye Darwinizmi okutacaklar? Ya sen Allah'ın ayetini doğru okumasını öğret. Vallahi darvinizmin 80 katı beş para etmez. Hiçbir kıymet ifade etmez. Sıkıntı bizde. Ee, Darwinizmi bana da okuttular. Hepimize okuttular. Ne kıymet ifade ediyor? Hiç. Kardeşim hangi tekamül... Bu mevsimlerde, bu şeylerde, yerde bu gücü anlatır ya. Haç suresinde ne kadar güzel söylüyor değil mi baş taraflarında? Yer diyor, ona suyu indirdiğimizde sarsılır, kabarır ve göz kamaştırıcı her çiftten bitiriverir. Yeryüzün her tarafı öyle. Dünya kuzeyi, güneyi, apaydı. Doğusu, batısı apaydı Sıcağı, soğuğu, orta hallisi, ılıman bölgeleri apayrı. Neler neler var. Denizi ayrı, karası ayrı. Dağın başı ayrı. Vesaire. Aman yarabbim. Onun için Cenab-ı Allah'ın görmüyorlar mı diye soru sorması çok anlamlı. Ayetin başı böyle. Evelem yaral görmüyorlar mı? İlel ard yere bakıp görmüyorlar mı? Ne var yerde? Emmetna fiha, kem emetna. Kem burada nice, pek çok. Sayısız manası. Min kulli zevcin kerim. Hac suresindeki kulli zevcin behic, burada zevcin kerim. Orada göz kamaştırıcı her çift, her tür, burada pek güzel, pek değerli, pek kıymetli, pek hoş. Kerim, lütufkar cömert evet Allahü Teala bu tabiatı her şeyle bize cömertçe armağan etmiş yaratmış her şeyle cömert güzelliğiyle cömert gıdasıyla cömert efendim e, bizim işimize yarayacak yönleriyle cömert her şeyle cömert ve her zaman söyle inanın Mevsiminde deve dikeni bile olsa bakmaya doyamıyor. Herkes öyle. Aman ya Rabbi, o kadar güzellik bir araya nasıl geliyor? Halbuki uzatsan yaklasan elin dikenden kanar belki. Ama o kadar güzel, o kadar güzel ki. Böyle bakıp bakıp insan hayran hayran bakmadan duramıyor. İşte burada bin ayetidir. Allah'ın ayetidir. Bunları görmek lazım. Görmek ve göstermek lazım. Allah'ın nimetleri demek ki Cenab-ı Rabbül Alemin bizim gözümüze de kıymet veriyor. Göz zevkimize de kıymet veriyor. Bizde gözü zevki verdiği için, göz zevkimize hitap eden bu nimetleri ihsan ettiği için onu daha çok sevmeli, ona daha çok şükretmeliyiz. Allah'a hamd etmek icap ediyor. Ne kadar güzel yaratmış. Çirkin bir şey bulamıyorsun. Bazılarına soğuk gelir o ayrı bir konu ama bazen bir bakıyorsunuz. Aman ya Rabbi. Öyle rengarenk öyle desen desen güzel yılanlar var ki. Aman ya. Sonra dersin ki mozaik kısuttu. Rengarenk mozaiklar. O kadar güzel işlenmiş. O kadar harika desenli, geometrik şekiller, bilmem neler vesaireler. Aman yarabbim diyorsun ya bu yıllar bir de zehirli üstelik. Veya seni saracak, kemiklerini kıracak, şu bu. Ama Cenab-ı Allah onu dahi güzel yaratmış. Subhanallah. Onun için evelen yarabbim diye soruyor Cenab-ı Allah. Göreceğiz kardeşim. Allah'ın güzelliklerini görmemiz lazım. Ve bu güzellikler bizi sarsması lazım. Kendimize getirmesi lazım. Bu güzellikleri yaratan Allah elbette bana en güzel hayat nizamını indirmiştir. Onu da o koymuştur. Onu da o koymuştur. O mudur? İşte onun için Cenab-ı Allah bu iki ayet şimdi okuyacağım iki ayet her birkaç ayette, 5-10 ayette, 10-15 ayette aşağı yukarı karşımıza çıkacak. Cenab-ı Allah bunu çok tekrarlıyor bu surede. Enteresan bir şey. Bir şeyin bir surede çok tekrar edilmesi veya birkaç defa başka yerlere göre tekrar edilmesi o surenin özellikle o hususa dikkat çekmek istediğine denildir. İnne <gülüyor> fi zâlike lâ Muhakkak bunda bir ayet vardır. O halde bu, bu surede Allah'ın ayetlerine dikkat edilecektir. Gerek teşri'i ayetlerine, gerek kevni ayetler. Bu ayetlere dikkat edilecek. İnne fî zâlike le Ama maalesef bu ayetlere rağmen insanların çoğunluğu mümin değil. Ve mâ ekferuhum bimûminin. Buna rağmen onların çoğunluğu mümin değillerdir. Ve inne rabbeke lehu vel azîzurrahim. Bununla birlikte Allah azizdir, rahimdir. Aziz ve rahim. Azizdir, rahimdir. Aziz, gücü karşısında durulamayan demek. Cezalandırmak istedi mi cezalandırır. Kimse ona bir sınır koyamaz. İradesini sınırlayamaz. İstediğin iradesinin önünde kimse duramaz. Errahim de rahmeti sonsuz kafirler için burada aziz, müminler için rahimdir. İman etmeyenler, o iman etmeyenlerin çoğunluğu var ya, merak etmeyin diyor. Onlar size çok çektirmiş olabilirler. Sizi çok yormuş olabilirler. Sizin onlara ulaştırdığınız hakkı, ki belki bir mümin için en acı şeylerden birisi budur sahip olduğu hakkın yalanlanması. Hele rasuller için bu çok zor bir iştir. Ağır bir imtihandır. Rabbim diyor işte onlara karşı azizdir, güçlüdür. Onları cezalandıracaktır. Onları bana bırakın diyor. Ben size olan rahmetimden dolayı da sizi onları imana mecbur etmek veya etmedikleri takdirde mesulsunuz demedim. Tebliğinizi, tebliğinizin sınırlarını, etkisini belirlediğim için daha doğrusu nereye kadar sorumluluğunuzu tespit ederek size merhametimi gösterdim. Sizin sorumluluğunuz burada bitiyor. Nerede? Tebliğinizi hakkıyla yapın. Bundan sonra sorumluluğunuz yok. İşte bu benim size merhametimdir. Ve inne rabbeke lehvel azizun rahim. Lehve, ...inne bir te'kid. Lam, ...ine bir te'kid. İki defa te'kid ediyor. Şüphesiz ve muhakkak... ...senin Rabbin... ...el azizdir... ...el hakimdir, el rahimdir. Azizdir, rahimdir. İnkarcılara karşı... ...güçlüdür. Onun gücüne karşı kimse... ...koyamaz. Kafirler istedikleri kadar dünyada güce sahip oldukları vehmine kapılsınlar. Bazı zayıf imanlılar da onların güçlü olduklarını vehmetseler bile öyle bir güçleri yoktur. Çünkü onlar ne kadar güçlü olsalar bile Allah'ın gücünün karşısında duramayacaklardır. Müminlerin de haline, vaziyetine, yaptıklarına, ettiklerine bakarak onlara merhameti daima ne yapacaktır? Yetişecektir. Müzik